إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluh Allahumme salli ve sellim ve barik ala abdike ve rasulike Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu Evet kardeşler konumuz malum olduğu üzere ilim öğrenmek istiyorum ne yapmalıyım Sorusunun cevabıyla alakalı inşallah. Tabi kardeşler hepinizce malum olduğu üzere dinin genel hatlarıyla kuldan istediği kulun ilim öğrenmesi amel etmesi sonra bu öğrendiği ilme davet etmesi ve bu yolda sabretmesi. Tabi Şeyh Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah el usulü selaseh üç esas adlı Risalesinin başında bir buyurduğu gibi ne diyor rahimeullah diyor ki e lem rahimakallahu ennehu yajib alayna taallum arba'a masa'ile alula alim althaniye alamel bihi althalithatu adduvet ilayhi alrabi'atu asabr bilki diyor Allah sana rahmet etsin bize diyor şu dört hususu bilmek vaciptir birincisi ilim öğrenmek İkincisi bu ilimle amel etmek. Üçüncüsü buna davet etmek. Dördüncüsü ise bu yolda sabretmek. Tabi buna delil olarak da asır suresine örnek verebiliriz. Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî khusrin illel lezîne âmenû ve amilûs salihât ve tevâsavu bil hakkı ve tevâsavu bil sabrı buraya baktığımızda bu dört merhaleyi görmekteyiz kardeşler birincisi Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki aminu yani alimu iman edenler yani bilenler o zaman asır suresinde bizden ilk istenen şey bilmek sonra ve Salihat sonra salih amel işlemek üçüncüsü hak hakkı tavsiye etmek yani ne var burada davet var sabır ve bu yolda ne yapmak sabretmek Hatta İmam Şafir Rahimahullah diyor ki لَوْمَا أَنزَرَ اللّٰهُ حُجَّةً عَلٰى خَلْقِهِ اِلَّا هَذ۪ي سُورَةَ لَكَفَتْهُمْ Eğer Allah subhanahu ve teala bu ayetten başka, bu sureden başka bir şey indirmiş olmasaydı bu yine hüccet olarak kullara yeterdi. Tabi külli imanada sahih. Yani şüphe yok bunda eğer e, bu ayete baktığımızda ve bu dört hususa baktığımızda dinin hiç bir noktası bu dört hususun dışına çıkmıyor. Ne örnek verirseniz verin bu dört hususun dışına çıkmaz. Ya kişi amel edecek, kişi öğrenecek, amel edecek, davet edecek ve sabredecek. Tabi bu dört önemli husustan biz ilki olan ilimden bahsedeceğiz inşallah. Bu ilmin nasıl öğrenilmesi gerektiği ile alakalı inşallah bir şeylerden bahsedeceğiz. Şimdi ilim öğrenmek istiyorum. Ne yapmalıyım, nelere dikkat etmeliyim? Sorusuna cevap mahiyetinde madde madde olarak dikkat edilmesi gereken hususların bir kısmını Burada zikredeceğim inşallah ve zikredeceğim bazı hususların da tabi daha iyi anlaşılması için e, misal vererek anlatacağım ki zihinlerde daha iyi tasavvur edilsin. Tabi bunu da hemen şurada belirteyim ilim öğrenmek e, için ilim talebesinin dikkat etmesi gereken şey çok fazla yani saymakla bitmeyecek kadar fazla. Biz burada hepsine değinecek değiliz ama yani 11 tane önemli olarak gördüğüm inşallah 11 bir hususa değineceğiz burada. Tabi dediğim gibi çok daha fazla. Bu 11'in dışındakiler önemli değil manasına gelmez. Tabi en önemlilerini inşallah zikretmeye çalışacağım. Şimdi bu önemli hususları zikredelim inşallah. Şimdi talebe geliyor diyor ki hocam ben ilim öğrenmek istiyorum ne yapmalıyım? Diyoruz ki ah çok şey yapman lazım. Ama bunlardan ilk birincisi birinci husus bu 11 maddeden ilki birincisi İhlas arkadaşlar. İlki ihlas. İlim öğrenmek isteyen bir bir kişinin dikkat etmesi gereken en önemli husus ve en başta gelen husus. Şimdi bu ikisi ayrılmaz. Hem ilk gelen hem de en önemli olan. Bunun arasında kesinlikle hiçbir ayrım yok. Birincisi ihlas. Neden arkadaşlar ihlas? Çünkü bu İlim öğrenmek, hepinizce malum olduğu üzere ibadet. İbadetin de kabul olması için sadece ve sadece iki şart lazım. Birincisi ihlas, ikincisi mutabihat. Yani birisi gelse dese ki, hocam ben amel işliyorum kabul olması için, bana bir şey söyle ki kabul olsun. Diyasın ki, ah bak iki tane şey var. Bunları yaparsan kabul olur. Hem de yüzde yüz. Yüzde doksan dokuz bile değil. Nedir bu? Öncelikle ihlaslı olacaksın. İkincisi, yaptığın amel mümkün. Kur'an ve sünnete uygun olacak. Buna da biz mütabaat diyoruz. Yani Resul'e uymak, tabi olmak. Dine uymak, tabi olmak. O zaman arkadaşlar, dediğimiz gibi birincisi, ilk husus, ilim öğrenmek istiyorum diyen bir kişinin yapması gereken ilk husus, bu konuda ihlaslı olması. Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki, ve أُمِرُوا اِلَّا لِيَا أَبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ Halbuki onlar ancak dinde ihlaslı olmakla emrundular. Dini Allah'a has kılmakla, emrolundular. Bu ihlasın delili. Bu ihlasın delili ve ebrü neydi? mütabaat dedik. Yani Resul'e uygunluk söz konusu burada. O da nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi "Men amile amalan leysa emruna fehuve reddun." Kim bir amel işler de o amelde bizim emrimiz yoksa o reddolunur. Yani reddun yani مردودun. Mardudun ala sahibihi. Yani bu yapan kişinin kişiye reddolunur. Kabul olunmaz o zaman birincisi neymiş ilim öğrenmek isteyenin ihlas dedik ki neden ihlas neden ilim için şart ihlas çünkü ilim nedir ameldir amel için de iki şart lazım birincisi ihlas ikincisi mütevaat <gülüyor> çünkü bu ihlaslı olan kişi lisanu u hal ile aslında ne istiyor arkadaşlar an yani ihlasla olan bir kişi lisanu haliyle Allah Subhanahu ve Teala'dan bir şeyler istiyor biliyorsunuz dua ikiye ayrılır bir ibadet duası bir de istek duası Kişiye ellerini açarak Allah Subhanahu ve Teala'dan bir şeyler ister ya Rabbi bana ilim nasip eyle diye ya da ne yapar Allah Subhanahu ve Teala'nın istediği gibi bir hayat yaşar bu yaşadığı hayatla namazıyla orucuyla cehennemden uzak durmayı veya ilmi talep etmeyi veya e, hayırlı bir şey elde etmeyi vesaire lisanu haliyle ister İlim ibadet olunca, kişi de bunda ihlaslı olunca lisanu halle otomatik olarak doğal olarak zaten ne istiyordur bu insan? Allah Subhanahu ve Teala'dan ilim istiyordur. <gülüyor> Allah ve kâle rabbukumudû'ûni esteciblekum. Allah Subhanahu ve Teala zaten ne buyuruyor? Bana dua edin ki duanıza icabet ed edeyim. Evet arkadaşlar, bu birinci husus. İkinci husus tabii bu da çok önemli. İlmi ehlinden almak, alimlerden almak. Alimlerin dizinin dibinde ilim talep etmek. Nitekim biz bunu zaten meşhur Cibril hadisinde görüyoruz. Alimler bu hadisten istinbat etmişlerdir. Bir gün Cebrail aleyhisselam insan kılığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. hepiniz malum. Geliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibine oturuyor. O da diz çakıyor. Ve Allah Resulüne bir şeyler söylüyor. Allah Resulü ona cevap veriyor. Alimler bu hadisten istinbat ediyor ki ilim... Dizin dibine oturarak elde edilir Alimlerden elde edilir Bizim selefimiz de alimlerimiz de zaten Tarih boyunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Ta ki günümüze kadar ilmi bu şekilde talep etmişlerdir Hasanul Basri İmam Mücahitler İmam Katadeler İmam Ahmetler İbni Teymiyeler İbni Kayyımlar Muhammed bin İbni bin Binbaz Hüseymin Elbaniler Hepsi bu halkalardan çıkma Hepsi alimlerin dizinin dibinde oturarak ilmi talep etmişlerdir. İlmi alimlerden alma imkanı bulunmayan kişilerin, en azından ilmi alimlerden almış ilim talebelerinin dizinin dibinde oturmaları lazım. Eğer tabi bu da mümkün değilse, çünkü herkesin ortamı buna müsait olması mümkün değil. İş icabı olabilir, yaşadığı bölge itibariyle olabilir. O zaman bu kişinin ne yapması lazım? En azından alimlerin telif ettiği kitapları okuması lazım. Çünkü bu bedehî bir şey. Buna en büyük delil, buna en büyük delil vakıadır arkadaşlar. Vakıya kadar delil nadirdir. Vakıyanın güçlülüğü en büyük hüccettir. Yani olan bir şey. Bakıyoruz tarihten bugüne belki binde bir alim örnek verebiliriz. Kendi kendilerine, Ayakları üzerinde tek başına durmuş veya yarım yamalak durmuş diyebiliriz. Tarih boyunca herkes birbirinin dizinde almıştır ilmi. Baktığımız zaman sahabeler nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibinde ilim almıştır. Hatta Cebrail aleyhisselam örneğini verdik. Sonra tabi'in sahabelerin dizinin dibinde oturmuştur. İmam Mücahit İbni Abbas'ın dizinin dibinde okuyarak Kur'an'ı iki kere bir rivayete göre hatta bazı rivayetlerde mübalağa var 300'e kadar, 300 kere Kur'an'ı İbn-i Abbas'ın dizinin dibinde hatmettiği söylenir. Ve hiçbir cümle, hiçbir kelime yok ki tek tek durup burada sormuş olmayayım diye İmam Mücahit. Kur'an açık. Şüphesiz. Ama neden acaba her kelimeyi soruyor İmam Mücahit? Hiç düşündük mü? Kur'an'ın açık olması bizi tevhid dairesinde tutmayla alakalıdır. Yoksa meseleyi tahkik etme, işgalleri tahlil etme noktasında alimsiz olmaz biz düz mantıkla bakıp bazı rivayetleri anlayabiliriz ama meseleyi ilmi noktada tahlil etmeye kalktığımızda bunu anca ve anca ilim ehli yapar o yüzden biz nice ilim ehli görüyoruz bir hadisten 500 tane hüküm çıkardığını görüyoruz 300 tane hüküm çıkardığını görüyoruz gerek bu Arap dili edebiyatıyla alakalı olsun çıkan hüküm gerek siyak sibakla olsun Gelek rafızların delalet ettiği manalarla olsun Ala kulli hal Alimlerin dizinin dibinde okumalıyız bu ilmi Eğer buna imkan bulamayan bir insan Alimlerin dizinin dibinde Yetişmişlerden ilim alacaktır Buna da imkan bulamayan bir insan Belki şunu da araya sokabiliriz En azından alimlerin yaptığı Sesli kasetlerden bu dersi Takip edebiliriz Bu dersleri takip edebiliriz Evet arkadaşlar İkinci hususta ilmi ehlinden almaktı İlim öğrenmek istiyorum, ne yapmalıyım diyen bir insana üçüncü olarak şunu deriz. İlim öğreniminde maruf olan sıralamaya riayet etmek, dikkat etmek. İlimde maruf olan sıralama vardır. Bunlar ilim ehlinin indinde maruftur. Ve tabiinden bugüne kadar böyle gelmiştir. Önce hangi kitaplarla başlanır? Önce neler ezberlenir? Yani bugün bir insan eğer Kur'an ezberi yapmayıp da üç esası ezberliyorsa bu insanın yaptığı şey batıldır. Bu insanın yaptığı şey Selef'in menhecine terstir. Önce kişi Kur'an ama bu kişi ezberleme ile beraber bunun yanında üç asası da ben ezberlerim, kitab-ı tevhidi de ezberlerim diyorsa ne güzel nimet üstüne nimettir. Ama önce Kur'an'ı ezberlemesi lazım. İlimde sıralama vardır. Bugün biz herhangi bir hastalığımız için ilaç istediğimizde reçeteyi hiç kimse kendi nefsini düşündüğü için hiç kimse tutup bir reçete yazmaz. Yani ben şu şu ilaçları sırayla alayım de hastalığımda şifa bulayım demez. Neden? Çünkü nefsinden korkuyor. Ama acaba bu dinin kendi nefsi kadar önemi yok mu? Biz bunu ilim ehline sormuyoruz. Biz ilim öğrendiğimiz zaman acaba hangi kitaplardan, neleri okuyarak başlamamız gerekir? Bu şüphesiz ki bu din bizim nefsimizden de, anamızdan da, babamızdan da, evlatlarımızdan da daha önemlidir. Madem ki biz nefsimiz için bu kadar düşünüyoruz, sağlığımız için bu kadar düşünüyoruz, O zaman kardeşler, bu ilim içinde bunu aynı şekilde düşünmek lazım. Yani en basit örnek, bugün şuna bile dikkat etmemiz lazım. Bugün birisi Gurabay yayınlarına veya Ümmül Kura yayınlarına veya herhangi bir Selefi yayın evine gidiyorsa, ben şu kitabı alıp okuyayım demesi bile yanlıştır. Onu sorması lazım, Abdullah hocam ben hangi kitapla başlayayım, ilime başladım. Bastığınız kitaplardan hangisini tavsiye edersiniz? Veya Necmi Hocam hangi kitabı tavsiye edersiniz? Neyle başlamam lazım? Türkçe kitap bile olsa. Zaten Türkçe kitapla bir insan alim olamaz. Güçlü bir ilim talebesi de olamaz. Ne olur? Aydın olur. Ama aydın olurken dahi, aydın olmaya çalışırken dahi en azından ne yapması lazım bu? O aydın olmada da bir sıralama vardır. Bunu da ehline sorması lazım. Allah subhanahu ve Teala bilmiyorsanız yoksanız ilim ehline sorun diyor. Evet dördüncü husus kardeşler ilim öğrenmeye çok vakit ayırmak ilim öğrenmeye çok ama çok vakit ayırmak Nitekim biz zaten alimlerimizin siyerlerine baktığımızda selefin sahabenin siyerlerine baktığımızda buna çok büyük ihtimam gösterdiklerini hepimiz müşahede ediyoruz Görüyoruz siyerlerinde bunu okuyoruz alimler ilme çok fazla vakit harcamışlardır Bir kere bir insan kardeşler eğer sabah ilim talebesi olmak isteyen tabi, şimdi bu kısım kısım dedik yani bir insan çalışıyordur evine ekmek götürmek zorunda vesaire işi müsait değildir ona başka bir reçete vardır o bu zikredilen hususlardan yapabildiğini alacaktır. Ama biz külli manada diyoruz ki e, hakikaten kendini ilme adamış insanlar bunlara tam manasıyla riayet etmek zorunda. İlim öğrenmeye çok vakit ayırmak dedik. Bir insan ilim talebesi sabah namazından sonra uyuyorsa o adam ilmi unutacak. Diyor ki ben aydın olurum. Bunu önceden kendi nefsinde kabul edecek. Bir insan eğer sabah namazından sonra uyuyorsa o ilmi unutacak arkadaşlar. Böyle ilim olmaz. En büyük delil ne? En büyük delil yine vakıadır. Bu alimler sabah namazından sonra uyumayarak alim olmuşlar. Şehelbani bilirsiniz Zahiriye kütüphanesine girerdi en az 11 saat kaldığı söyleniyor Hatta zikrederler Bir rafa çıkarmış kitap almak için Merdivene çıkarmış Hani Kitap alayım da indireyim Alırken ayakta bir mevzuya bakacak Bakarken bazen o kitabı bitirdiği olurmuş İnemezmiş merdivende Yani bu kadar ilime Vakit ayırmış bu alimler Uykusuz kalacak şüphesiz Ama bu ilim için şart İlim meşakkatlidir kardeşlerim Tabii bizim söylediğimiz, başta söylediğimiz gibi bu ilim talebesi olmak isteyen insanlar için geçerli. Yoksa aydın olmak isteyen insanlar, şimdi aydın olma ile ilim talebesi arasında fark var. İlim talebesi kendisini ilme adamıştır ve ilmin her cüzlerini, her e, meselesini tahkik etmek ister, öğrenmek ister. Bu insan ilim talebesidir ve edilen hususları tam manasıyla yerine getirmek ister. Ama aydın insan. Ben gücümün yettiğince bir şeyler bileyim, bu beni tevhid dairesinde tutsun, doğru düzgün namazımı kılayım, zekatımı vereyim, orucumu tutayım, tamam. Bu insan aydın olma yolundadır. O yüzden her ilim talebesi aydındır. Ama her aydın ilim talebesi değildir. Tabi bir de arkadaşlar bu hususla bağlantılı olarak şunu da belirteyim. Ki bu belki e, basitmiş gibi görülebilir ancak şahsen benim tecrübe ettiğim e, kadarıyla bu çok önemli bir nokta. O da arkadaşlar ölü vakitleri değerlendirmek. Vallahi bir insan ölü vakitleri değerlendirsin, 365 gün içerisinde en az 200 tane hadisin Arapçasını ezberebilir. Hanım, hanım para veriyor sana diyor ki git bana ekmek al bakkaldan. Yolda bir tane hadis ezberlersin. Alırsın böyle elinde küçük bir tane böyle kağıt, yazarsın işte men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuveret bakkal 50 metre gittin geldin 100 metre 2 dakika gidiş 2 dakika geliş 4 dakika kaç kere tekrarlarsın en az 20 kere tekrarlarsın o hadisi ezberlersin o yüzden ölü vakitleri değerlendirmek çok önemli arkadaşlar bir bakkala giderken hadis sadece evden ekmek almak için bakkala giderken hadis öğrenmeye hadis ezberlemeye çalışın sene sonunda toplayın en az 200 tane hadisin Hem de ravi zincirleriyle ezbere bildiğini görürsünüz. Ravileriyle ezbere bildiğinizi görürsünüz. Yani tabir sahihse, e, hani derler ya keşke bir hap olsa da yutsak hemen bu ilimi zihnimize toparsa, işte bu hap niteliğindedir. Tabir sahihse beleşten geliyor, 200 tane hadis. O yüzden ölü vakitleri değerlendirmek çok önemli kardeşler, buna çok dikkat edeceğiz. İlim talebesinin her zaman cebinde böyle küçük küçük kağıtlar olması lazım. Yani şöyle eline sıkıştırırsın, kimse de görmez, yolda yürüsün ezber yaparsın, takıldın bakarsın. Bir saniyelik göz bakarsın devam edersin böyle ezberlersin. Mesela benim evim ben giderim mesela bazen gurabı ayınlarına. Evimden gurabı ayınları yaklaşık 40 dakika yürürüm. 40 dakikada geliş 80 dakika. Bu 80 dakika içerisinde 3 tane hadis ezberlersin. Ve 2 tane hadis ezberlersin. Küçük küçük. Hatta ravi zincirleriyle ezberlersin. Hatta ile ehli o ravi zincirleri aklına ne demiş onları, onları bile ezberlersin. Yani ala kulli hal ölü vakitleri değerlendirmemiz lazım kardeşler. Bunun tecrübesini yaşayın. Vallahi göreceksiniz her zaman bizim Cemal abinin dediği gibi. Yani otobüste gidiyorsun işine. Bir saatlik yol. Al bir tane kitap oku. Bir cep kitabı bitirirsin. Mesela guraba yanarı basmış. Biz böyle inanıyoruz. Onu onu bir günde bitirirsin gidip gelirken. Bir saat gidiş bir saat geliş mesela. böyle ölü vakitleri değinir, değerlendirirsek inşallah çok şey kazanırız. Bunu da arada zikretmiş olurum. Beşinci husus arkadaşlar ilim öğrenmek istiyorum ne yapmalıyım diyen bir insana diyeceğiz ki sabredeceksin çünkü ilim çok meşakkatli Vallahi ilim ilimin meşakkati çok az şeyde mevcut Yani hakikaten eğer bir insan bunu ilime kendine adamışsa bunu bilir İlim kişilerin uykusundan fedakarlık göstermesi lazım hatta gezmesinden dünya zevklerinin bir kısmından fedakarlık göstermesi lazım Bu ilim talebesinin olmazsa olmazıdır. Çok meşakkatli bir yoldur. Herkes sabredemez. Bir ilim talebesinin günde en az 500 sayfa kitap okuması lazım. Bazı ezberleri bitirdikten sonra. Benim hocam vardı, ceza birisi. Her gün 700 sayfalık bir kitap okurdu. Her gün. Şimdi tuhaf geliyor. Bir ilim talebesinin belli ezberleri, belli usulleri aldıktan sonra tabii bu en az 8-10 sene sürecektir bu usulleri alması sonra artık e, usulleri almaya devam etmeyle beraber kendini kitap okumaya verirler en az Mecmul Fetava 37 cilt 37 günde bitirirsin yani e, bu tuhaf gelmesin size mesela biz eskiden hep hikaye gibi okurduk işte İbni Hacer işte Fethül Bari'yi bilmem kaç bin tane kitaptan almıştır kaynaktan almıştır veya işte e, bilmem kaç tane alim e, kaç yüz bin tane hadisi ezberebiliyor. biliyor bugün nice mehli görüyoruz mesela Şeyh Hüseyin'in dersini dinliyoruz Adamı hangi kaynaktan sor? İster bu fıkıh ile alakalı eserler olsun, istersen hadis alakalı, rical alakalı, hepsinden haberdar. E bunlar kaç bin cilt kitap falanla bu adam nasıl e, bütün bu kaynaklardan haberdar? E Gökten vahiy ile inmeyeceğine göre, e bu adam demek ki okumuş. E Demek ki adamlar binlerce cilt kitap devirmişler. İşte bunlar vakti ilme ayırmakla olur. En azından ilim talebesinin başında en az iki gün 2 günde bir cilt kitap okuması lazım. Yani bu cilt ortalama 500 sayfalık bir cildir. Kitap okuması lazım. Görüyoruz ki mesela Şeyh Muhammed Muhtar Şenkiçi görüyoruz ki adamın okuduğu kitapları gördüğümüzde adam beş kere mesela Muğni'yi bitirmiş. 21 cilt bir baskıya göre, bir baskıya göre değişiyor. 5 kere onu devirmiş. 10 on kere Mecmu'l Fetavai devirmiş. işte 20 kere Mevsutu devirmiş. Yani bakıyoruz bunlar nasıl okumuşlar bunu. Hangi kaynağı sorarsan hocam bu, bu bu şu kaynakta var mı? Var veya yok. Yani demek ki bu adamlar bütün bu kitapları devirmişler. O yüzden ilmi arkadaşlar çok vakit harcamak lazım ve ölü vakitleri değerlendirmek lazım. Şeyh Binbaz anlatırlar. Çıktığı binadan mescide yürürken ağzı hiç boş durmazmış. Hiç böyle bir şeyler. Ağzı kıpırdarmış. Ya ezber yapıyordur ya bu adam zikir yapıyordur. Alakulli hal. Yani e, ölü vakitleri değerlendirmek çok önemli arkadaşlar Çok şey kazanırız ölü vakitleri değerlendirmekte Evet altıncı husus ben ilim öğrenmek istiyorum ne yapmalıyım diyen bir insan Diyoruz ki Bu da maalesef ve maalesef ilim talebelerinin en çok gözden kaçırdığı bir nokta arkadaşlar O da ne dua etmek biz zannediyoruz ki ilim nasıl elde edilir işte kitap okursan edersin etmezsen, okumazsan etmezsin. Hayır bu yeterli değil Allah subhanahu ve teala'nın muvaffakiyeti önemlidir arkadaşlar. Çok dua etmek çok dua etmek. Ya Rabbi bana hayırlı ilim nasip eyle yani ilim talebeleri maalesef bu konuda çok gaflete düşüyor. Allah subhanehu ve teala bile ne buyuruyor? kul Rabbi zidni ilmen. De ki Rabbim de ki Rabbim ilm arttır Demek ki biz ne diyeceğiz? Rabbim İlmimi arttır. Niye? Yine Muaviye radıyallahu anh'ın Buhari'deki hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim diyor ki men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fid Allah kimin için hayır dilerse onu dinde fakih kılar. Bu bizim bildiğimiz fıkıh değil. Bu lügat manasında. Yani anlayışlı kılar. Dinde anlayışlı kılar. Demek ki Allah'ın dilemesi şart burada arkadaşlar. Allah'ın dilemesi için de dua edeceğiz. Özellikle secdelerde çok dua etmemiz lazım. En önemli nokta bu. Kulun Rabbine en yakın olduğu nokta secdedir. Hep Allah subhanehu ve teala'ya dua edeceksin. Vallahi bunu deneyin, müşahede edin. Bunu deneyin, yapın, devamlı dua edin. Görün Allah subhanehu ve teala nasıl sizin ilminizi arttırıyor. Nasıl anlayışınızı arttırıyor. Bir hadisi okumuşsun yüz kere. Hep sana o hadis işgal gelmiş. Bir dua ediyorsun secdeden sonra o hadisi bir de okuyorsun. Aa, halbuki siyak sibaka dikkat etseydim o hadisteki o işgali anlamış olurdun diye bunu net bir şekilde göreceksiniz. En büyük gaflet kişinin ilim öğrenmesi için Allah'ın onun zihnini açması için dua etmemesidir. En büyük gafletlerden bir tanesi bu kardeşler. Buna da dikkat edeceğiz inşallah. Evet, ben ilim öğrenmek istiyorum hocam. Ne yapmalıyım diyen kişiye 7. usus olarak diyeceğiz ki bildiğini amel edeceksin. Evet kardeşler. Eğer biz bildiğimizle amel edersek Allah Subhanahu ve Teala bize bilmediğimizi öğretir. Mesela düşünün ki bir insan elbise giyerken hangi duayı okuyacak? Hepimiz her gün elbise giyiyoruz. Her gün bu duayı okursan unutmam mümkün mü? Mümkün değil yani genel külli manada mümkün değil Allah dilerse unutur ruhayı da genel külli manada nedir mümkün değil her gün elbise giyiyorsun herkes e bu senin işte zihninde yerleşmiş bir ilim olarak kalmış olur sonra ne yapar zaten sen ikinci duayı talep edersin o yüzden kişi bildiğiyle amel ederse Allah subhanehu ve teala da ona bilmediğini öğretecektir evet arkadaşlar ben ilim öğrenmek istiyorum ne yapmalıyım neye dikkat etmeliyim diyen bir insana diyoruz ki 8. husus olarak dedik ki 11 tane sayacağız. Haramlardan uzak durmak, kaçınmak kardeşler. Haramlardan uzak durmak, kaçınmak. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim en zertehum em lem tunzirhum lâ yu'minûn. Hatamallahu alâ kulûbihim ve alâ sem'ihim ve alâ absârihim bu kafirler arkadaşlar Allah diyor ki onların kalplerine mühür vurmuştur <gülüyor> onları uyarsan da uyarmasan da bu onlar için birdir iman etmezler yani nasıl oluyor şimdi biz kafirleri uyarsak da uyarmasak da onlar için bir mi yani iman etmezler mi yok iman eden bir sürü kafir görüyoruz biz bunlar kim raci olan görüşe bunlar Hakkı bildiği halde inat edenler hakkındadır Ve küfürlerini arttıranlar hakkındadır İşte bunlar günahlarından dolayı Allah subhanehu ve teala Bunların kalbini mühürlemiş Ve hakkı gördükleri halde ittiba etmiyorlar Veya hakkı anlayamıyorlar Fıkh edemiyorlar bunlar İşte bu girdikleri küfür haramından Küfür günahından dolayıdır Bunların başına gelen kalplerinin mühürlenmesi Demek ki biz anlıyoruz ki Günahlar insanı fakih olmaktan uzak tutar Bir insan ne kadar harama dalarsa, ne kadar haram içinde kalırsa o kadar fıkı daralır. O kadar fıkı daralır arkadaşlar. Mesela bizim selefimizden çok nakiller görürüz biz. Mesela bir rivayet okur, Bukhara'da, Müslim'de veya bir, herhangi bir ayet okur Allah'ın kitabından. O ayette kendisine işgal olan bir şeyler olur ve onu anlayamaz. Okur da okur, okur da okur anlayamaz ve düşünürmüş acaba ben ne günah işledim de Allah subhanahu ve teala bunu bana fehmettirmiyor bunu hep düşünürmüş çünkü arkadaşlar günah işlendikçe işlendikçe işlendikçe kalp kararır sonra fıkıh nurunun oraya girmesine bu engel olur o yüzden bize eğer haramlardan kaçınırsak çünkü haram her zaman kalbi meşgul eder her zaman meşgul eder haram kalbi meşgul olunca çünkü ilim e, kalpte meşguliyeti kabul etmez zihnin Safi olması lazım. Kalbin meşguliyetlerden uzak olması lazım ki bizim fıkımız artsın. Maalesef insanların başına gelen en büyük felaketlerden bir tanesi haram işledikten sonra ondan tövbe etmemek ve bununla beraber hala Allah subhanehu ve teala'dan ilim talep etmek, ilim istemek. Hayır haramlardan kaçınacaksın kardeşler. Tamam mı? Evet. E, ilim öğrenmek istiyorum ne yapmalıyım diyen bir insana dokuzuncu husus olarak tabi bu da çok önemli bu da maalesef çok dikkat edilmiyor aslında e, dolaylı yönden buna demin değindik ama müstakil olarak bunu ele alalım bol bol ezber yapmak ve bol bol yazmak ve not almak kardeşler çok ezber yazma, yapmamız lazım yani bugün mesela nice insanlar görüyoruz özellikle az önce de söylediğim gibi biz bazen alimlerin siyerlerini okuruz bize hikaye gibi gelir işte bu Kütüb-i Sitte'yi ezberlemiş hem de ravileriyle Bu işte Kütüb-i Tis'a'yı ezberlemiş Bu ravileriyle Hep hikaye gibi gelirdi Ne zaman ki Allah subhanehu ve teala Beni Şeyh Yusuf el-Ghafeys ile Dolaylı yönden tanıştırınca Hala böyle dünyada böyle insanların Olduğunu gördüm Kendisi Kütüb-i Sitte'yi ezbere biliyordu Hem de ravileriyle Ve hala yaşıyor bu insan Ve daha yaşı kırk ve Ahmed İbn Hanbel ezberdeydi. Ben ünlü muhaddislerden Mekke'deki Yahya el-Yahya'nın yazısını kendi gözlerimle okudum. Şeyh Yusuf el-Gufeyz onun yanında Buhari, Müslimi ezberliyor, icazet alıyor, sonra ezbere devam ediyor ta uzun yıllar önce. Sonra Şeyh Yusuf, eee Yahya el-Yahya diyor ki: "Kâne min tullabina, el-an O bizim talebelerimizden şimdi bizim şeyhlerimizden oldu. Evet arkadaşlar dediğim gibi bol bol yazmak not Çünkü yazmak tabir sahilse dolaylı yönden Aslında ezberlemektir Bakın bir hadisi 3 kere yazın göreceksiniz ki hadisi ezberlemişsinizdir En azından külli manu olarak mutlaka zihninizde kalır Buna çok dikkat etmemiz gerekir Evet 10. husus Bunun üzerinde biraz duracağım bu 10. Bir de 11. hususumuz var Onu da üzerinde kısa duracağım Ancak bu 10. husus e, Üzerinde biraz duracağım Çünkü biraz tavsilatlı bir konu arkadaşlar Şimdi ben ilim öğrenmek istiyorum, ne yapmalıyım? <gülüyor> Tabi bu biraz ağır gelebilir. İnşallah dikkat edilirse anlaşılır. Ben ilim öğrenmek istiyorum, ne yapmalıyım diyen bir insana diyeceğiz ki sen ilim okuyorsun şimdi. Yani e, hadisleri okuyorsun, fıkıh kitaplarını okuyorsun, Kur'an-ı Kerim okuyorsun, tefsirleri okuyorsun. Şuna dikkat edeceksin. İlmi ıstılahlara, şer'i kavramlara, şer'i kaideleri arkadaşlar çok fazla çok fazla önem göstermek, ezberlemek ve fıkh etmek en önemli nokta bu yani biz herhangi bir nasıl okuduğumuzda şer'i lafızlar geçer iman, ibadet, İslam umum, husus atful am alel khas atful cüz alel kul atful kul alel cüz cüzün külle atfı, küllün cüze atfı umumun hususa, hususun umuma atfı bunlar arkadaşlar En önemli hususlardan bir tanesi. Şeyhul İslam birbirini temin ediyor ki bu ümmetin başına ne gelmişse şer'i ıstılahları fıkh edememekten gelmiş. Herkes aynı manayı konuşur ama herkes farklı manayı kasteder Hepimiz ibadet diyoruz, ibadet Allah'a yapılır diyor. Ama baktığımızda herkes ibadetten farklı bir şey kastediyor, farklı bir şey anlıyor. Yine keza biz nasları yüzeysel okuyoruz. En büyük tehlike budur alimlerin buradaki getirdikleri kaidelerle biz bu nasları okumamız lazım koydukları usullerle biz bu nasları okumamız lazım buna tabir sahihse istinbat usulü denir biz bunlara çok dikkat etmemiz lazım bir kelime mesela herhangi bir kelime siyak sibaka göre değer kazanır nasların geçtiği yere göre değer kazanır bir kelimeyi görürsün şimdi bunlara bunlarla alakalı birazdan birkaç örnek vereceğim inşallah herhangi bir kelimeyi görürsün bir yerde Ağ der, ebriyarda kuru fasulye der mesela dağlar kadar fark var arasında bunu görürüz yani bunlar siyak sibaka göre değer kazanır bunlar çok önemli arkadaşlar ve alimler çeşitli kaydeler koymuştur gerek fıkıhta, gerek akidede, gerek tefsir ilminde ve bu kaydeleri Kur'an sünnetten istimbat alarak <gülüyor> kaydeleştirmişlerdir ve bunların hepsi sahabenin indinde mevcuttu tek fark sahabeler bunları isimlendirmemişti ama bunlar sahabelerin indinde mevcuttu bu kaydeler Şimdi bunlara değineceğiz inşallah. Ee, şimdi mesela arkadaşlar, görürsün ki bir insan der ki tekfir. Bugün herkes bu lafızı kullanır değil mi? Ama herkes aynı şeyi mi kasteder? Herkes farklı bir şey kasteder. Keza görürsün herkes ibadet der, herkes farklı bir şey kasteder. İşte bunların bütün hepsi şer'i ıslahları fık edememekten kaynaklanmakta. İlim talebesinin şer'i ıslahları, şer'i lafızları, lafızların kullanılmış hallerini nasların siyak sibaklarını mukarrar kılınmış ilmi kaideleri bu kaidelerin hangi naslardan istimbat edildiğini çok iyi anlayıp kavraması ve fık etmesi lazım. Aksi takdirde hep bir yerlerde boşluk kalacaktır hep sana işgal olacaktır. Hayatın boyunca her okuduğun rivayette bir şeyler sana işgal kalacaktır hep bir boşluk kalacaktır. İçinde o boşluk sıkıntı yapacaktır. Birçok işgalleri çözemeyeceksindir Birçok işgaller seni rahatsız edecektir. Kendi kendini tatmin etmeye çalışacaksındır ben bunu anladım diye. Ama bu kendini kandırmaktan başka bir şey olmayacaktır. Ne zaman ki ehl-i sünnete mukaleve eden güçlü bir muhalif gördüğünde o zaman boşluğun daha zahire çıkacaktır. Bunların hepsi ilmi ıslahları fıkh edememekten kaynaklanmaktır mesela bir insanın bir ilim talebesinin ibadet dediğinde bu ibadetin ne manaya geldiğini, ibadetin tarifini bilmesi lazım adının Ahmet veya Mehmet olduğunu bildiğin gibi ibadetin tarifini bilmen lazım hatta adını bazen unutup ibadeti unutmaman lazım unutmaya çalış hatta adını sırf ibadetin tarifine tazim olsun diye çünkü ibadet bizim hayatımız yani bugün mesela adama diyorsun kardeş rahman ne demek diyor ki rahmet eden e tamam Kadir ne demek? diyorsun Kudret sahibi olan, i̇şte metin ne demek? İşte metanet sahibi olan. Allah ne demek? Duruyor. İşte aslında bu kelime eline bu noktada müvaffakattır. Sanki bu isim dondurulmuş, içi boş gibi. Bu kavramların hepsini biz bilmemiz lazım, fıkh etmemiz lazım. Hiç düşündük mü acaba Allah ne demek manası? Lafız manası, kelime manası ne demek acaba? Mesela bir basit örnektir. İbadet, hemen tarifini bilmemiz lazım ismun camiun le kulli ma yuhibbu allahu ve yardahu minel akvali vel amali zahireti vel batine Allah'ın sebep razı olduğu açık ve gizli bütün amelleri toplayan isimdir ibadet. Bunu hemen bilmemiz lazım, fıkh etmemiz lazım. İman ne demek? itikadun bil cenan, kavlun bil lisan ve amelun bil erken yezidu bit taati ve yenkusu bi masiyeti rahman kalb ile kalb ile itikad Ee, dil ile söz ve erkan ile amel yani azalar ile amel etmek masiyetle artması, masiyet eee itaatla artması ve masiyetle eksilmesi. Bu kavramları hemen bilmemiz lazım ve bu kavramlar hangi naslardan istinbat edilmiş? Herkes herkesin ibadet tarifi var. Yani mesela bugün eee ibadetin ıslahı tarifine baksanız herkes bir ıslah koyabilir. Herkes bir ıslah koyabilir ama özellikle burada ilim talebesinin yapması bu ıslahı bildikten sonra o ıslahı nasıl ispat edeceğini veya hangi naslardan istimbat edildiğini de bilmesi lazım. Keza mesela diyoruz ki tevhid 3'e ayrılır. Misalen mütekaddimlerde ikiye ayırmışlar. Bu da laf, lafsi ihtilaf. Baktığımızda rububiyet, uluhiyet isim sıfat diyoruz. Bunların hemen tarifini bilmemiz lazım. İşte rububiyet e, tevhidi ifradullahi azze ve celle bi efalihi Allah'ı fiillerinde billemek hemen bilmemiz lazım uluhiyet tevhidi ifradullahi azze ve celle bil ibade Allah subhanehu ve teala ibadette billemek hemen bunu fikretmemiz lazım anlamamız lazım isim sıfat tevhidi ifradullahi azze ve celle bima semme ve vasafa bihi nefsehu fi kitabihi ev ala lisan rasulihi min gayri ta'tilin ve la tahrif ve min gayri tekiifin ve la temsil Allah subhanehu ve teala gerek kitabında gerek resulünün diliyle isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeylerde tatile, tahrife teklife ve temsile gitmeksizin isimlendirmek ve vasıflandırmak. Bunları hemen bilmemiz lazım. Fıkk etmemiz lazım. Tabi bu lafsı ezberlemek değildir. Bu lafsın müsemmasının bu lafsın delalet ettiği manayı fıkk etmemiz lazım. Bunların hepsine dikkat edeceğiz kardeşler. Neden? Ne demişler? El hukmu şeyi fer'on an tasavvuruhi Bir şeye hüküm vermek Bir şeyin hükmüne varma, o şeyi tasavvur etmekten geçer diyebiliriz buna. Yani eğer biz bugün kapının kolu diyorsak, kol kelimesini tek başına bilip, kapı kelimesini de tek başına önce fık etmemiz lazım. Ondan sonra kapının kolu bir araya geldiği zaman ne mana ifade ettiğini ancak o zaman anlayabiliriz. Eğer biz sadece kapı lafzını bilip kolu bilmiyorsak, kapının kolu cümlesini ne yapamayız? Kap veya şöyle diyelim, kapının kolu... Terkibini ne yapamayız? Fık edemeyiz, anlayamayız. Veya kolu bilsek, kapıyı bilmesek fık edemeyiz. Önce bu tarifleri fık edeceğiz, ondan sonra bu tariflerin neye delalet ettiğini işte o zaman daha iyi anlayacağız kardeşler. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekir. Mesela ne diyor ehl sünnet? kaydı her isim bir sıfata delalet eder. Yani her isim bir sıfata delalet eder ama her sıfatın, bir isme delalet etmesi diye bir şey bir şartiyet söz konusu değil. Mesela Allah Subhanahu ve Taala'nın Rezzak diye ismi vardır. Rızık sıfatı vardır bunun altında. Metin ismi, Metan sıfatı vardır. Kudret ismi, Kader ismi, kudret sıfatı vardır. Ama Allah Subhanahu ve Taala'nın istiva sıfatı vardır ama müstavi diye bir ismi yoktur. Veya Allah Subhanahu ve Taala'nın inmes sıfatı vardır ama nazil diye bir ismi yoktur. O zaman her isim bir sıfata delalet eder. Ama her sıfat bir isme delalet etmez. Bunlar kaydedir. Bunlara şimdi örnek verme babından bunları söylüyorum. Yani tariflerden, ıslahi kasıtlardan, siyak sibaktan kastımız ne? O yüzden bunlardan örnek veriyorum kardeşler. Mesela bu bir kaydedir. Hemen bilmemiz lazım. Bunları fıkh etmemiz lazım. Mesela ne diyoruz? El aslu fil eşyai el ibahatu. Eşyada aslı olan nedir? İbahadır. Yani helal olmasıdır. Evime avize taktıracağım. Delil ne? Kur'an'dan sünnetten. Ne diyeceğiz? Aslan helaldir haram diyen delil getirir bak mesela bir kardeş ben bunu söylerken güldü kardeş ben bir şey anlatırken senin gülmenin delili nedir? gelir mi? Sonra. gelmez değil mi? haram diyen delil getirecek bu mikrofon sallanıyor bak ben de tuttum mikrofon sallanırken Ebu Zerkan'ın mikrofonu tutmasına delil nedir? veya Cemal abinin dediği gibi duvarı kokluyorum delil nedir? E bunun sonu gelmez haram diyen ne yapacak? delil getirecek bunların hepsi nedir? kaydedir nereden alınmış bu kayde? huvellezi khaleka lekum ma fil ardi cem'i o yeryüzünde her şeyi sizin için yaratmış demek ki her şey ne her şey istisnası nedir? helaldir ancak haram diyen delil getirecek helallere delil arasak bir kat trilyon tane ayet olsa bir o kadar da çarp hadis olsa yine ezmez helalliğine delil arasak işte bardak helal peçete helal kağıt helal mikrofon helal işte hepsine delil bulalım sonu gelir mi bunun? gelmez o zaman helalliğe delil aranmaz o delil aranmaz haram diyen delil getirir işte bu kaidenin ismini alimler koymuş el aslu fil eşyai el ibahatu eşyada asıl olan mübahlıktır yine ne dedik arkadaşlar bu biraz tariflerle alakalıydı bizim cümlede sadece tarif geçmedi bak vesaire lafızların delalet ettiği manalar geçti ne dedik biz şer'i lafızlara şer'i ıslahlara lafızların kullanıldığı hallere çok iyi dikkat etmek kardeşler. çok iyi dikkat etmek mesela örnek Görüyoruz Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Kullu şeyin halikun illa vecihu. Her şey helak olucudur Allah'ın yüzü hariç. Onun yüzünden başka her şey helak olacaktır. Şimdi arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala'nın yüzü mü helak olacak? Şey, yani Allah Subhanahu ve Teala'nın zatı mı helak olacak? Eee zatı baki kalacak. Bu ayet bize bunu işaret mi ediyor? Evet, bunu işaret ediyor. Şimdi biz bu ayette ne diyor bize? Allah'ın yüzünden başka her şey Allah'ın yüzünden başka her şey helak olacaktır. Halbuki baktığımız zaman Allah subhanehu ve teala'nın zatı helak olmayacak. Biz bu ayet için ne diyoruz yüz için? Yüz için ne diyoruz? Yani zatı selefi tefsirlere de baktığımızda Allah'ın yüzü hariç yani zatı hariç her şey ne olacaktır? Her şey helak olacaktır. Şimdi bu Ee, peki biz yüzü kalacak her şey helak olacak mı diyoruz yoksa zatı kalacaktır mı diyoruz zatı kalacaktır diyoruz değil mi zatı baki, baki kalacaktır diyoruz peki mesela şimdi bir muhalif geliyor bize ne diyor örnek misalen diyor ki senin de senin selefinde tevil yaptınız Siz tevil yaptınız diyor biz de diyoruz ki neden tevil yaptık yani Allah vecih dedi yani yüzü baki kalacak dedi sen dedin ki zatı baki kalacak sen dedi ki tevil yaptın Siz bu yüze zat dediniz Buradaki vecih kelimesi yüzdür Siz bu yüze ne dediniz zat dediniz Zat diyerek tevil yapmış oldular Biz de ne diyoruz Diyoruz ki hayır tevil yapmadık O da bize ne diyor diyor ki tevil yaptınız Diyoruz ki tevil yapmadık Diyor ki yahu yaptınız Biz de diyoruz ki hayır yapmadık Diyor ki yaptınız Diyoruz ki bak sana 50 milyon vereyim Tevil yapmadık kabul et O da diyor ki hayır sen bana 75 milyon verirsem kabul ederim Tamam anlaştık tevhili yapmadık. Böyle mi arkadaşlar? Yani böyle mi acaba? Değil. Bu ikisine baktığınız zaman halbuki hiç tevhili konuşmuyorlar. Acaba tevhili ıslahı manası ne? E bunu çözemezsen sabaha kadar sen yaptın yapmadın, yaptın yapmadın. E bitmez sonu gelir mi bunun? E sonu gelmez. İşte bunlar iki tarafta mesela bu münakaşayı yapan iki tarafta aslında şer'i ıslahları fıkh edememiş. Vecihin kullanış hallerini anlayamamış. Tevhili ıslahı manasını fıkh edememiş eğer etselerdi, bunlar asıl önce teviline onu konuşurlardı. Yaptın, yapmadın, yaptın, yapmadın. Zaten hep bu münakaşalar böyle oluyor. Şimdi böyle mi arkadaşlar? Tabii ki böyle değil. Böyle olmaz arkadaşlar Yani, e, tevil yaptın diyen kişi de, tevil yapmadın diyen kişi de, meselenin asıl çıkış noktasına hiç değinmeden, hatta meselenin e, asıl çıkış noktasından habersiz konuşmaktadır. İşte bunların hepsi ilmi ıslahları, ilmi terimleri, Laf Nasların siyak sibaklarını fık edememekten kaynaklanma da, Bu türlü münakaşaları Halbuki ortaya koymaları gereken neydi Bu, te bu tevil Yani şimdi te tevilin tarifini Bilmeyen bir insan Tarifi fıkhı ede edemeyen bir insan Yaptın veya yapmadın Diye bir şeyi nasıl iddia edebilir Yani düşün ki iki taraf konuşuyor Sen diyor ki tevil yaptın O da diyor ki yapmadın İkisi de tevilin manasını bilmiyor Bilmediğin şeyi nasıl yaptın veya yapmadın Şeklinde iddia edebilirsin nedir mesela tevil sarful lafzi anil ihtimali racihi ila l ihtimali merjuhi li karinetin ve li karinetini yaktayinu bihi bir karine sebebiyle lafzı tercih edilen manasından uzak manaya hamletmek yani düşünün ki bir tane lafız var mesela ben desem ki yüz kelimesi nedir 100 yüz. yüz kelimesi kim ne der bir şey söyleyebilecek yüz nedir yüz rakam olarak 99 yüz halbuki e, bizim bu havuzda yüzmemiz de olabilir değil mi? maruf olabilir değil mi? veya başka işte bizim bu yüzümüz de olabilir ve at kim at nedir? kim örnek verecek? at ha, at kim örnek? at hayvan olabilir kafadan bir şey atmak olabilir taş atmak olabilir değil mi? Ha, bunların hepsi siyak sibaka göre değer kazanır şimdi tevil ne diyoruz? bir şeyin asıl manası vardır veya bir şeyin raci olan, tercih edilen manası vardır. Sen böyle çok uçta, uzak manaya alıyorsun. Diyorsun ki işte mevzu budur. Yani tevil, tabir ise orijinal manasından, defolu manasına kaymaktır. Tevil Asıl manadan uzaklaşmaktır. Diyorlar ki tevil bu. Elinde de karina olursa oh ne güzel. Şimdi ee, bu ayete biz döndüğümüzde mesela kulli şeyin halikun illa ve cehu Tevil'in tarifini bilerek bu ayeti ele aldığımızda tevil yapmadığımızı anlarız. Ancak nasıl anlarız? Şimdi ayette geçen mesela vecih kelimesi. Şimdi ne dedik? Biz dersin en başında bu 11 hususu anlatırken içindekilerden bir kısmına misaller vererek anlatacağım ki mesele tasavvur edilsin. Özellikle bu 10. madde birkaç misal veriyorum ki mesele iyice fük edilsin. Şuku biraz ağır konu başta da söylediğim gibi. Mesela ayette geçen vecih ıslahlarının kullanılış şekillerini bilmek lazım. Bu bu bir ıslahdır. Şer'i bir lafızdır. Bu şari siyak sibaklara göre yani ayetin önüne veya arkasına göre değer kazanır. Biz bunları fıkh etmemiz lazım. E bir kere bu bir. Arapça bilmedi kafadan 1-0 yenik başlarsın maça. Burası bir. Ön... İkincisi e, bu kaideler, bu türlü ıslahlar sadece tek bir kapı var öğrenilebilmek. Gece gündüz bu Bukhari'de okusak, Müslüm'de okusak bu bu ıslahların hiçbirisini elde edemeyiz. Bu türlü ıslahlar. Ta ki alimlerin o naslardan çıkardığı kaidelere, istimbatlara dikkat etmemiz istisna. İşte selefin fehmi bize bu kaideleri verir kardeşler. Selefin fehmi bize bu kaideleri verir. Sıyak sibaktaki durumları ele alarak anlarız. Mesela ne deriz? Deriz ki vecih kelimesinin kullanılış şekillerinden birisi de zatı ıtlak edilmesidir. Mesela vecih kelimesi arkadaşlar bir bakarsın Kur'an ve sünnette zikredilmiş zat kastedilmiş. Mesela Allah subhaneh ve teala ne buyuruyor? Fissema, ve ma Biz senin diyor yüzünü semaya doğru çevirmeni görüyoruz. Ve seni hoşnut olacağın kıbleye döndüreceğiz. Ve sen yüzünü nereye çevir? Mescidi harama çevir. Siz de nerede olursanız yüzünüzü nereye çevirin? Mescid-i arkadaşlar yüzümüzü mü çevireceğiz Mescid-i yoksa zatımızı mı? Kıble. Kıbleyle alakalı biliyorsunuz. bu Zatımızı değil mi? Bak Allah subhanehu ve teala vecehi kullanmış. Ne kastetmiş burada? Zatı kastetmiş. Vucuhun yevme izin haşia. O gün yüzler korku içindedir. Yani yüz korku içinde de kalp böyle yerinde veya hiçbir korku yok veya vücutta. Öyle mi yoksa? Vucuhun yevme izin haşia. Yüzler o gün korku içinde dediğinde zat mı kastedilmiş? O zaman demek ki 100, 100, siyak sibaka göre zat kastedilebiliyor. Madem ki lafzı tayin eden şey ayetin önü ve arkasıdır o zaman bu tevil değil. Çünkü tevil nedir? Yakın olan manayı bırakıp da uzak manayı almak. Şimdi kardeşler yakın olan mana zatın kıbleye dönmesi midir yoksa yüzün kıbleye dönmesi midir? Zatın kıbleye dönmesi de değil mi? O zaman tevil yapmadığımızı anlarız burada. Veya burada ıtılakül cüz ala, alel kul vardır. Tabir-i bu da söylenebilir. Bazen külli bir mana vardır, bir değer vardır, bir şeyin cüzleri vardır. Sen o cüzü zikredip küllü kastedersin, bütünü kastedersin. Mesela örnek. Allah subhanehu ve teala diyor ki sizin başınıza gelenler ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır. Biz ne diyoruz? Ellerimizle yaptıklarımızdan dolayı mı kardeşler yoksa zatımızla yaptıklarımızdan mı? Mesela diyelim ki benim iki kolum yok. Ben de ayağımla gittim Kötü bir yere Haram işlenen bir yere gittim haram işlemekle Şimdi ben diyebilir miyim ben bu ayetin muhatabı değilim çünkü Allah bana ne diyor Sizin başınıza gelenler ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır Ben elimle yapmadım ayağımla yaptım Veya bir harama bakıyorum elimle yapmadım gözümle yaptım bu ayete dahil değilim El zikredilip ne kastedilmiş burada? Zat yani cüzüm zikredilip ne kastedilmiş? Zatım kastedilmiş E şimdi bir muhalif gelip sorabilir Bak sen eli ne diye tarif tevil ettin Zat diye tevil ettin değil mi O zaman ben de diyorum ki iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir Yani zatımla yarattığıma secde etmekten alıkoyan nedir Allah'ın o zaman eli yoktur Şimdi Allah subhanehu ve teala Yüzünüzü mescidi harama çevirin dediğimizde Burada yüzün ispatı var mıdır bizim için arkadaşlar Vardır değil mi Yüzünüzü çevirin ama ne kastetmiş zat? O zaman burada zatın yüzün ispatı ile beraber zatın kastı vardır. Burası çok önemli. Yine sizin baş, başınıza gelenler ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır. Burada elin ispatı ile beraber zat kastedilmiştir. İspatı ile beraber işte burasını kaçınılmaz. İşte bunların hepsi şer'i silahları, şer'i lafızları fıkh etme ile elde edilecek melekelerdir arkadaşlar. Bunların hepsine Çok dikkat etmemiz gerekir. Mesela Allah subhanehu ve teala, yine başka bir örnek. وَلِلّٰهِ الْمَشْرِكُ وَالْمَغْرِبِ فَاَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ Doğu da batı da nere, kimindir? Allah'ındır. Yüzünüzü nereye çevirirseniz, şey e, nereye dönerseniz dönün, Allah'ın vecihi oradadır. Yani ne diyoruz ki mesela? Mesela misalen, yüzü oradadır. E tamam işte demek Allah her yerde diyor adam. Bak nereye çevirirseniz Allah'ın yüzü oradadır. Halbuki Allahu Alem, ilim Allah'ın katında her ne kadar ihtilaf da olsa burada raci olan görüş, burada ciheti oradadır. Çünkü vecihin Arap dili edebiyatında iki manası vardır. Birincisi cihet, birincisi ikincisi yüz. O zaman bu ayet ihtimal, 50 elli, yüzde elli. Ya nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü oradadır ya da nereye dönerseniz dönün Allah'ın ciheti oradadır. O zaman biz bir karini arayacağız. Acaba burada yüz mü kastedilmiş yoksa cihet mi kastedilmiş? Bir bakıyoruz bunun inis sebebine beş tane sahih nas var kıble ile alakalı. Ha, o zaman nereye dönerseniz dönün Allah'ın ciheti oradadır. Ama yüzün yine de ispatıyla beraber. Halbuki bu adam biz Allah'ın yüzü oradadır. Nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü oradadır. Dese ki bize bak sen cihet diyerek tevil yaptın. Biz ne deriz ona? Tevilin manası ne? Orijinal mananın dışına çıkmak değil mi? orijinal Halbuki vecihin orijinal manalarından bir tanesidir cihet. Orijinal manalarından bir tanesidir cihet. O zaman bu nereye dönerseniz dönün ya Allah'ın ciheti orada demektir. Şeyhul İslam bunu tercih eder. Cihettir der burada kasıt. Ama mesela tahkine indiğinde tabi orada yüzünde ispatı vardır. O da ayrı bir mevzu. <gülüyor> Kardeşler dediğim gibi bunların hepsi şer'i lafızları, şer'i kaideleri, usulleri, alimlerin koydukları istimbatları fıkh ederek ancak elde edilebilecek mevzulardır. Yoksa dediğimiz gibi bir insan sadece kendi başına bir şeyler okuyarak ilim öğrenebilir mi? Şüphesiz öğrenebilir. Hatta tevhid dairesinde dahi durabilir. Ancak bir insanın aydın olması dedik farklı bir şey meseleyi hakikaten ilmiyle tasavvur etmek, ilmiyle anlaması ayrı bir şey. Bir insan diyorsa ki ben, benim amacım ben zaten bir köydeyim veya bir yerdeyim benim amacım kendimi Tevhid dairesinde tutacak kadar ilim öğreneyim bu çok güzel bir şey. Alıp öğrenirsin, alırsın, abla hocanın yazdığı mesela Selefsar'ın kitabını veya pratik akide derslerini okursun. Tevhid dairesinde durursun, aydın olursun. Ama dersen ki hayır, ben bununla yetinmek istemiyorum. Bizim etrafımızda bidat ehli çok, insanların zihni karıştıran decceller dolu, dine saldıran muhalifler her yerde geziyor. Ben sadece tevhid dairesinin dışında durmakla yetinmek istemiyorum. Bilakis bu dini savunmak istiyorum, mücadele etmek istiyorum, bu din için ben gerçekten sağlam ilim öğrenip savunmak istiyorum diyorsa bu insan işte o zaman dediğimiz usullerin hepsini yerine getirmek zorunda yoksa hep bir şeyler işgal kalacak, hiç, hep, hep bir şey, bir insan geliyor diyor ki mesela ben mümin, canımı, mümin kulumun canını almaktan tereddüt ettiğim kadar hiçbir şeye tereddüt etmiyorum. Hayda! Şimdi Allah'ın tereddüt etme sıfatı var mı? Mesela. Ee, şimdi, işte bunların hepsi te ya tevil edeceksin, o zaman demek ki tevil ediyor musun? Ya da etmeyeceksin, Allah tereddüt eder diyeceksin. Veya Allah bir yerde tuzak kuruyor. Değil mi? Allah onlara tuzak onlar tuzak kurdu, Allah da onlara tuzak kurdu. Var mı tuzak kurma sıfatı? E şimdi bunların hepsini tek tek açacak değiliz. Ama bunların hepsi şer'i ıslahları, şer'i ibareleri fıkh etmekle elde edilir biz ne diyoruz amel imandan cüzdür değil mi hepimiz söylüyoruz bunu ama ne mesela bir mürciye geliyor diyor ki hayır amel imandan cüz değil e neden çünkü Allah Kur'an'da dedi ki salih iman edenler ve salih amel işleyenler dedi bak ne yaptı ben desem ki susam ve bisküvi desem bunlar ayrı şeyler midir arkadaşlar Türkçe yapıda Türkçe kalıp olarak nedir ayrı şeylerdir burada bir susam var burada bir bisküvi var ama desem ki susamlı bisküvi ikisi bir şey demektir değil mi E şimdi baktığımızda Allah Sübhanehu ve Teala diyor ki iman edenler ve salih amel işleyenler ne yapmış burada? imanla salih ameli ayırmış. Demek ki amel imandan değil. Bak Allah ayrı zikretmiş. Halbuki bunların hiçbir tutarlı şeyler değil ama bunlar işte nedir? İlmi ıslahları, ilmi terimleri, kaideleri, siyak sibakları bunların hepsini fıkh elde edilecek melekelerdir. Halbuki biz burada ne deriz? Atfulhas alel am vardır mesela. Mesela hususun umuma atfı vardır. Evet. Allah Subhanehu ve Teala diyor ki kim Allah'a meleklerine, Resullerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmanlık ederse Allah da kafirlerin düşmanıdır. Her kim Allah'a, meleklere dikkat edin. Bu meleklerin içinde Cebrail var mı? Var. Sonra Resullere diyor. Sonra Cebrail'e diyor. Cebrail meleklerden değil mi arkadaşlar? Şimdi ayrı zikretti diye meleklerle Cebrail'e ayette ayrı zikretti diye ayrıdır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Demek ki bazen husus özel olan genel olana atf olunuyor. Mesela bunların hepsi kaydedir. Bunlar sadece meseleyi tasavvur etmek için verilen misallerdir kardeşler. O yüzden bunların hepsine dikkat edeceğiz. Ancak dediğimiz gibi kardeşler bunların hepsi ancak ve ancak şerifin fehmine müracaat edilerek elde edilebilecek ilim ilimlerdir. Vallahi la ilaha gairuhu ve la rabbeseva. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, rab olmayan Allah'a yemin ederim ki Biz selefin fehiminden uzak durduğumuz müddetçe hayatımız boyunca kendi kendimizi yiyeceğiz. Birçok mevzunun içinden çıkamayacağız. Hep böyle bir şeyler işgal olacak. Rasikune fil ilim nedir biliyor musunuz arkadaşlar? En en böyle güzel tarifi ilimde rasik olanlar. Şeyh İbrahim Ruhayl'in dersinde bir gün otururken, Şeyh İbrahim Ruhayl dedi ki, Rasikune fil ilim ne demektir biliyor musunuz dedi. İlimde rasik olanlar. Sana bir şüphe geldiğinde, muhaliflerden gece gündüz sana saldırıyorlar ve önünde yüzlerce şüphe var hiç şüphe duymuyorsan o zaman sen Ras-ı ilimdir hepsine böyle gülüp geçiyorsan zihninde böyle hemen onu o işgalip çözüyorsan o zaman sen Ras-ı Hunafil ilim dairesinin içine girersin evet son 11. madde onu hemen kısa geçiyorum inşallah bir insan diyorsa ki ben ilim öğrenmek istiyorum ne yapacak kardeşler alimleri çok ama çok ama çok sevecek Eğer alimleri seversen ilim öğrenirsin, sevmezsen öğrenemezsin. Onlara karşı edepli olmak, alimlerin siyerlerini bilirsen ilim öğrenirsin, bilmezsen öğrenemezsin. Bana alimi sevmeyen bir alim gösterin, siyerlerini bilmeyen bir alim gösterin. Olamaz. Çünkü sen alimlerin siyerlerini bilirsen onlardan örnek alırsın. Tabir sayısı sana bir doping olur, gaz olur. O yüzden eğer sen hocanı özlüyorsan, hatta vallahi eğer hocan zikredildiğinde içinden ağlamak geliyorsa, o zaman ilim talebesindir. Özlemiyorsan, hanımını, çoluğunu, çocuğunu özlediğin gibi özlemiyorsan hocanı, o zaman ilim talebesi olamazsın, ebeden. Ebeden ilim talebesi olamazsın. Bunu da hepsini bilmemiz lazım. Hatta bir insan hayatında hiç hocası için, özlediği için ağlamamışsa, kendisinde vallahi bu adam işgal görsün. O yüzden biz diyoruz ki, eee... 11. madde olarak alimleri her zaman hüsnü zan yapmak. Her zaman hüsnü zan yapmak kardeş Çünkü eğer biz alime hüsnü zan yapmasak ne yaparız? E deriz ki ya işte bu böyle yaptı acaba bunun altında ne var? Sonra ondan soğumaya başlarız. İlim de bu sefer. Ta ilimi almamaya kadar götürür bu bizi. Hüsnü zansızlık. O yüzden alimleri biz her zaman ne yapmamız lazım kardeşler? Hüsnü zan yapmamız lazım. Eğer e e zahir olan bir şeyler görürsün o ayrıdır. E bitti mi vaktimiz? kaç dakika var o, o, bu hüznü zanla alakalı kısa bir kısa anlatayım o zaman öylece bitireyim Şeyh Salih Havadır Megami'si var e, Medine'de müfessirlerdendir bir gün onun dersinde <gülüyor> estağfurullah dersinde otururken değil Youtube'da onun bir dersinin bir kısmını dinliyordum <gülüyor> tabi dersinde otururken değil kıssayı biraz eksik anlatabilirim çünkü uzun zaman ama manu olarak aklımda şimdi bir tane e, adam var iki tane de bunun küçük çocuğu var işte 5-6 yaşlarında Babaları vefat ediyor. Bu iki tane çocuk yetim kalıyor. Dedeleri de bunları tutuyor, gezdiriyor. Gezdirirken teleferik görüyorlar. Hemen torunlar diyor, dede ne olur bizi bindir. E, dede de tabii yaşlı, bayağı yaşı 80-90. Korkuyor şimdi diyor ki, hani, bir şey olur tehlikelidir. Hayır mayır diyor. Bunlar da ağlayınca yetim olduğu için dayanamıyor, bunları bindiriyor. Şimdi bu adam da tabii çok mutlaki birisiymiş. Diyor ki ya bunlar teleferikten karşıdan karşıya geçin geçene kadar bu teleferik. Ben de burada, hani o da kendi de biniyor çünkü iki tane ufak çocuğu teleferikte tek başına bırakacak değil. Onları ki da bindiriyor, kendi de biniyor. Diyor ki biz karşıya geçene kadar çocuklar etrafı sersin ben de bu arada iki rekat Allah için nafile namaz kılayım diyor. Hani bu vakti değerlendireyim. Tutuyor, nafile namaz kılıyor iki rekat karşıya geçene kadar. Kıssa bu kadar. Burada bitiyor kıssa. Salih-i avvadr diyor ki ben buradan kendime ne pay çıkardım? eğer arkadaşlar bu adam teleferik düşseydi o anda bu adam ölseydi taziyeye gelenler akrabaları vesaire herkes soracaktı değil mi bu adam niçin öldü herkes ne diyecekti Vallahi işte bu yaşta utanmadan gitti teleferiğe bindi o da zaten düştü öldü herkes böyle der değil mi halbuki o adam belki secdede ölmüştür ama bu belki senin bu secdede ölmesini bu olayı bilmeden düşürsen belki yüzde bir ihtimal bulursun ama işte biz burada hüsnü zan buna hüsnü zana örnek vermek için Şahıs Salih Avadil Megami'si bu örneği vermişti. Halbuki belki nice insan taziye gelenler diyecek ki ya şu adama bak utanmadan 90 yaşında hala teleferik şudur budur git evinde otur otur oturduğun yerde. Halbuki adam ne yapmış? O yetimleri kıramamış ve namaz kılıyor. Düşseydi orada ölseydi namazda ölecekti o insan. O yüzden biz kardeşler Hüsnüzan yapmamız lazım. Tabi burada e, dersimiz bitti inşallah.